Global Population Speak Out Projesi Gecekondu'da yaşayanlar fiziksel güvenliği ve halk sağlığını birkaç metre daha toprağa ve tahliye ihtimaline karşı onları koruyan güvenceye feda ediyor. Bataklıklara, taşkın yataklarına, Yanar dağ yamaçlarına, sağlam olmayan yamaçlara, çöp dağlarına, kimyasal atıkların olduğu yerlere, demir yolu hatları ve çöl kenarlarına ilk yerleşenler onlar. Bu tür yerler şehrin ekolojisindeki fakirlik nişleri ve çok çok fakir insanların felaketle yaşamaktan başka şansı da yok. Mike Davis. aşırılıklar gezegeni, aşırı kalkın.